hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor> Ben Haluk Mimaroğlu, Kızım Gülner'le birlikte bu hafta sizlere Nikomedyalı Arianos'un İskender'in Seferi adlı kitabını tanıtacağız. Asıl adı Aleksandru Anabasis olan bu kitap Furkan Akder'in tarafından eski Yunanca aslından çevrilip 2005 yılında Alfa yayınları tarafından yayınlanmıştır. Bu kitapta Helen Birliği'nin başına geçen Makedonya Kralı 3. Aleksandros, yani Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı M.Ö. 334'te başlayıp 13 yıl süren seferi anlatılmaktadır. Kitabın yazarı Arianos, Nikomedyalıdır. Nikomedia, İzmit'in antik adıdır. Batı Karadeniz'de Kocaeli Yarımadası'nda Bitinya eyaletinin başkentidir. Bölgede Trakya'dan gelen Traklar'ın yaşadığı düşünülmektedir. Bitinya Krallığı Milyardan önce 74'te kendi isteğiyle Anadolu'da güçlenmeye başlayan Roma İmparatorluğuna katılmıştır. Arianos soylu bir aileden gelmektedir. Latince adı Lucius Flavius Arianus'dur. Adından anlaşıldığına göre Roma konsülü Lucius Flavius zamanında ve himayesinde Roma vatandaşlığına geçmiştir. İyi bir eğitim almış Hierapolis Pamukkaleli felsefeci Epiktetos'un öğrencisi olmuştur. Genç yaşta Epiktetos'un ders notlarını kitap haline getirmiştir. Muhtemelen öğrencilik yıllarında veya daha sonra bulunduğu yüksek görevler sırasında Roma İmparatoru Hadrianus ile tanışmış ve arkadaş olmuştur. Bu sayede kısa sürede Roma senatosuna vekil olarak sonra da Roma'ya konsül olarak atanmıştır. Milattan sonra 130 yılında Kapadokya'ya vali olarak gelmiştir. Bu görevi sırasında da yazılarına devam etmiş, doğudan gelen kabilelere karşı savaş teknikleri ve Karadeniz'in liman ve yerleşimleri hakkında İmparator Hadrianus'a rapor hazırlamıştır. Ariyanos'un İskender'in seferi kitabını M.S. 140'larda yazdığı düşünülmektedir. Bu dönem Roma'nın Helen hayranlığı dönemidir. Ariyanos da Helen hayranıdır. İskender'in hikayesi büyük ölçüde Xenofo'nun Anabasis 10 binlerin dönüşü hikayesine benzemektedir. Xenophon, bizzat katıldığı hikayeyi teri soğumadan anlatırken, Ariyanos sefere bizzat katılanların yazdıklarından yararlanarak neredeyse 500 sene sonra yazmıştır. Ariyanos'un dediğine göre en önemli kaynakları İskender'in seferine katılan Ptylemaios ve Aristobulos'un günümüze ulaşmayan hatıralarıdır. Arianos eserini yazarken Zenofon'u örnek almıştır. İskender'in de Zenofon'un kitabından cesaret aldığı söylenmektedir. Her iki kitabın adı da Arabasistir. İkisi de yedi kitaptan oluşur. İki kitapta da Helen askerlerinin üstünlüğü anlatılmaktadır. İkisi de Sırasıyla M.Ö. 400 ve M.Ö. 300'lerde Aradolu topraklarında geçmektedir. Konuları Helenler ve Perslerdir. Faruk Akderi'nin ön sözünde dediği gibi, Arianos bu kitabı yazarken bir taraftan ünlü tarihçilerin arasına girmeyi, diğer taraftan da İskender'in ününe ün katmayı hedeflemektedir. Her iki amacına da ulaştığı söylenebilir. Ariyanus iyi bir yazar olarak tarihe geçti. Kitabı elden ele dolaşarak İskender'in ününe ün kattı. Zamanla İskender'in on senede yakıp yıktıkları, kırıp döktükleri unutulmuş, adeta bir ilah gibi ünü günümüze kadar gelmiştir. Traianus Hadrianus, Pompeius, Severus, Caligula gibi birçok Roma İmparatoru kahraman İskender'i kendilerine örnek almıştır. Asırlardan beri İskender'i ilahlaştıran yazarlar bu kitapta da göreceğimiz gibi İskender'in savaşçı, acımasız, talara ve soyguna dayalı yanlarını görmezden gelerek İskender'in seferlerine Helen kültürünü bütün dünyaya yayan kültürel bir hareket gibi sunmaktadırlar. Ancak İskender'in bu sefer sırasında ne kurduğu bir imparatorluktan ne de Helen kültürünü yaydığından bahsedilebilir. Esasında kendisi de yıktığı kadim imparatorlukların kültürlerini benimsemiş, gittikçe Helen geleneklerinden uzaklaşmıştır. Zaten İskender Helen değil, Aslen Makedonyalıdır. Bugünkü Selanik yakınlarında başkent Pella'da doğmuştur. İskender'in babası Makedonya Kralı II. Filipos, Pers akınları ve Atina-Sparta savaşları sonrasında zayıflayan Helen şehir devletleri üzerinde hakimiyet kurmuştu. Makedon Krallığı'nı bölgenin en güçlü krallığı yapmıştı. Filipos bir taraftan Pers ülkesini hedeflerken diğer taraftan hanedanlığını güçlendirmek için oğlu 3. Aleksandros'un yani geleceğin Büyük İskender'inin eğitimine önem verdi. İskender'e sarayında yetişen Makedonyalı filozof Aristoteles'e emanet etti. Pers krallığından kaçıp kendisine sığınan Pers satraplardan Anadolu'daki gelişmeleri takip etti. Aristoteles'i Lesbos'a Asos'a gönderip Ege'deki yerleşimlerin Perslerden ayrılıp Makedonya'ya katılmalarını istedi. İkinci Filipos bir suikast sonunda öldürülünce yerine genç yaşta İskender geçti. Filipos'un ölümünü fırsat bilip dağılmak isteyen Helen birliğini İskender tekrar topladı. Atina'yı yakan Perslerin intikamını almak ve Pers hakimiyeti altındaki şehirleri kurtarmak bahanesiyle yola koyuldu. İskender öncelikle Makedonya'nın Trakya sınırlarındaki Traklarla sonra Bulgaristan dağlarındaki kabilelerle devamında Arnavutluk sınırındaki İliryalılarla savaşıp hakimiyeti altına aldı. Fırsattan istifade edip ayaklanan Helenlerden tebaileri kanlı bir şekilde yok etti. 30 bin kişilik ordusu ile Çanakkale üzerinden Anadolu'ya ayak bastı. Bu gelişmeleri savaşın ayrıntılarına girmeden bir de günlerin sesinden dinleyelim. 1. Kitap 7. Bölüm Tebae'den kovulan sürgünler Tebae'lilere İskender'e karşı ayaklanmaya ve Makedonya boyunduruğundan sıyrılmaya çağırdı. İskender zaten bir süredir Atinalılardan şüpheleniyordu. Kendisine düşmanlık duyan Lakedemonlar ve başka bazı Peloponesoslular ve Aitolyaların da bu ayaklanmaya katılabileceğini düşünerek bu çılgınca hareketi küçümsemedi. Yedi günde Tesalya'ya, altı günde Boetia'ya girdi. Sonra Tebayi şehrine yaklaştı. Tebailere pişman olmaları ve elçi yollamaları için süre verdi. İskender, Tebaililerle tatlılıkla anlaşmayı istiyordu. Ordu gahında sabırla bekledi. 1. Kitap 8. Bölüm Düşmanın yanında bulunan komutan Perdikas, İskender'in saldırı emrini beklemedi. İskender de bütün ordusuyla saldırıya başladı. Tebailer bir süre dayandılarsa da süvarileri kaçtı, piyadelerse can derdine düştü. Artık savaşanlar yalnız Makedonyalılar değildi. Fokailılar, Platayalılar ve diğer Boetyalılar büyük bir şiddetle Tebailileri öldürmeye başladılar. 1. Kitap 9. Bölüm Bu Helenlere büyük bir ders oldu. Tebayi ayaklanması çok çabuk ve düşüncesiz olmuştu. Büyük insan kıyımı aynı halktan olan ve birbirine kin besleyenler tarafından yapılmıştı. Helenler arasında en önde gelen şehri Plataea'nın tüm halkı esir edilmişti. İskender, Tebai'nin geleceğini, belirlemeyi kendisi ile savaşan mütefiklerine bıraktı. Bunlar şehri yerle bir etmeyi Araziyi paylaşmayı, tüm kadın, çocuk ve erkeklerin esir olarak satılmalarını kararlaştırdı. 1. Kitap 10. Bölüm Arkadyalılar Tebayilerin yardımına birlikler göndermişti. Tebayilerin kaderi geri kalan Helenler tarafından duyulunca yardım seferine karar verenleri ölüme mahkum ettiler. Elisliler ise daha önceleri İskender'e dostlukları yüzünden sürgün edilmiş olanları kente tekrar kabul ettiler. Tüm atölye kabileleri birer elçi heyeti gönderdi. Kendilerini affettirmeye çalıştılar. Atinalılar Endişelenerek köyleri bırakıp kente kaçmaya başladılar. Halk meclisi toplanarak İskender'in İlirya ve Triballi'deki zaferlerini ve tebailileri cezalandırmasından dolayı Atina'nın sevincini bildirmek üzere İskender'e 10 kişi gönderdiler. 1. Kitap 11. Bölüm İskender bütün bu işleri tamamladıktan sonra Makedonya'ya dönerek kurban sundu ve olimpiyat oyunlarını düzenledi. İskender, Antripatros'u, Makedonya ve Helas'taki işlerini düzenlemek için görevlendirdi. Sonra baharın başlangıcında hafif silahlar ve okçular dahil 30.000'den fazla olmayan yaya ve 5.000 atlı ile Helespontos'a doğru yola çıktı. Şimdi hikayemize kısa bir ara verelim ve Faria Faraji'nin Aleksandr adlı Epik Senfonisi'nin Asya'ya Doğru adlı ikinci parçasını dinleyelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Nikomedyalı Arianos'un İskender'in Seferi adlı kitabının tanıtımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arrianos'un birinci kitabının ilk altı bölümünde aktardıklarına göre İskender, Perslere karşı sefere çıkmadan önce sınırlarını emniyete almak için dağlarda bayırlarda yaşayan çocukları kurban eden huzursuzluk çıkaran kavimlerle kimi zaman savaşarak kimi zaman korkutarak anlaştı. Sınırlarını emniyete aldı, ülkesini genişletti, bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi. Bu sıralarda, güney sınırındaki Helen birliğinden tebailler, fırsattan istifade edip, Makedonya boyunduruğundan kurtulmak için ayaklandı. İskender, Tebayi isyanını acımasızca bastırdı. Sözde birlik içinde olan helenler birbirine düştü. Hikayenin devamını Ariyanos'tan dinleyelim. Birinci kitap yedinci bölüm. Tebai'den kovulan sürgünler Tebaililere İskender'e karşı ayaklanmaya ve Makedonya boyunduruğundan sıyrılmaya çağırdı. İskender zaten bir süredir Atinalılardan şüpheleniyordu. Kendisine düşmanlık duyan Lacedaemonlar ve başka bazı Peloponesoslular ve Aitalyaların da bu ayaklanmaya katılabileceğini düşünerek bu çılgınca hareketi küçümsemedi. 7 günde Tesalya'ya, 6 günde Boetia'ya girdi.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 Ariyanos'un bu bölümlerde anlattıklarına göre Helenler, ulaştıkları büyük medeniyeti bütün dünyaya yaymak üzere birlik olmaktan ziyade neredeyse birbirlerinin düşmanı durumundaydı. Ege'deki sözde soydaşları da pek umurlarında değildi. Ortak kültürden de Ortak ülküden de bahseden yoktu. Etrafta sadece korku vardı. Yazarların sözde Helen Birliği diye bahsettiği birlik, bu bölümlerde anlatılanlara göre Makedonya Kralı 3. Aleksandros'un etrafa saldığı korkunun neticesinde sinen kavimlerden meydana gelmekteydi. Bedeniyetle de hiçbir alakası yoktur. Acaba bize şimdiye kadar Helenler ve Büyük İskender için anlatılanlar gerçek olmayan, zamanla efsaneleşen hikayelerden mi ibaretti? Bunun cevabını verebilmek için kitabımızın diğer bölümlerini de önümüzdeki haftalarda incelemeye devam edeceğiz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde 2000 yıldan beri örnek aldığımız sözde Helen medeniyetinin, İskender'in kurduğu söylenen sözde Helen İmparatorluğu sayesinde mi yayıldığı, yoksa bu seferler sırasında yıkılan Pers İmparatorluğu'nun Anadolu ve Mısır medeniyetinin kalıntılarından kendi kendine mi geliştiğini hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki programda İskender'in seferine kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşçakalın.